Geceliğin kalkta, az bir kısmı hariç, geceyi ibadetle geçir. Durumuna göre gecenin yarısında veya bundan biraz daha azında veya fazlasında ibadet etmen de yeterlidir. Kur'an'ı tertil ile düşünerek okup biz sana pek ağır bir söz vahyedeceğiz. Muhakkak ki geceliğin kalkıp ibadet etmek daha tesirlidir.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 O'nun himayesine sığın, Yalnız O'na güven. Onların söylediklerine karşı Sabret, güzel bir Tavırla onlardan uzak dur. Nimet ve devlet içinde Üzen, hak dini yalan Sayanları, sen bana bırak Ve onlara biraz mühlet Ver. Muhakkak ki Bizim nezdimizde, bu Kağılar, alevli ateşler, Dikenli, boğazı Tırmalayan yiyecekler,